قال الله تعالى Yerin ve göğün direği, arşın ve kürsünün isnadı bu tevhid-i şeriftir. La ilahe illallah'tır. Bu tevhid Nuh'un gemisi gibidir ki buna intica ederse gorktan, boğulmaktan, helakten kurtulur. Kim bunu geriye atarsa mutlaka helak olur. Bu La İllallah. Günde bir kere söyleyen 24 saati, 24 çünkü 24 harftir. Gece ve gündüz 24 saattir. 24 saati ibadete geçirmiş gibidir. La İlahe İllallah. Ömründe bir kere söyleyen müebbet narda kalmaz. Yani ebedi cehennemde kalmaz. Ömründe bir kere söylese. Allah buna bize ikram etmiş. Müminlerin ve sevgili Habibi'nin ümmetlerinin başına tac olarak koymuştur. Allah bizim başımızdan bu tevhid tacını almasın. Gönlümüzden de Muhabbet-i Muhammediye'yi ihraç etmesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benim gördüğümü siz görseniz, benim bildiğimi siz bilseniz, gülemezsiniz. Ve dünya hayatı sizin için zehir olur buyurlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenab-ı Allah bazı hadisatı bizim gözümüzden gizledi. Bazen gaflet de insanlara nimet olur. En büyük gaflet Allah'tan gafil olmaktır. Bu kötü bu gaflet. Ondan gayri bazı gafletler vardır ki bu nimet bizim için. Mesela bir ölümümüz olduğu vakitte sevgili müstediğimiz bir zat öldüğü vakitte onun acısı insana ne kadar dokanır? yani kalbine bir ok kadar. O öyle devam etse insan yaşayamaz hayatta. Birkaç evden sonra o yara küllenir. Yani gafet perdesi ortaya girer ve kul kurtulur. Yine yarını bilmemekle, yarını bilmemekle büyük bir nimete ermişizdir. Bazı husaatte. Başımıza ne gelecek bunu bilmiyoruz. Allah bunu gizlemiş. Eğer insanlar ecellerinin ne günü olduğunu bilselerdi. O umuyo söylüyorum. Burada bizim için müjde var Muhammed için sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümlerinin günlüğü ve anlığı bilselerdi. Ve bildikleri anda da insanlar ölseydi böyle iki taşıyı üzerine koymazlardı. Beşer. Fakat Allah bir hırs vermiştir insanoğlularına. Yapacağım diye uğraşır. Ve yapmadan gider yahut yapar gider ve herkesin bir vazifesi vardır ki kainatta vazifeyi bitirir ve ahirete yollanır. Bir ahbabım vardı. Yani bir misafir olarak bunu söylüyorum. Bazı canlı hadisat bize büyük ibretler verir görenler için, anlayanlar için. Derdi ki o vakitler Hacıoğlu daha kapalıydı. Bana derdi ki Havuzefendi derdi. Hacıoğlu'sun inşallah seninle beraber hac edeceğiz falan derdi. İnşallah derdim. Ve zamanlar geldi, Hacıoğlu açıldı. E dedim işte Allah hamdolsun ismi Hüsamettin Bey'di şahmatim yeniden. Hacı vaçıldı. Hadi bakalım hazırlar şimdik, Bavullarımızı hazırlayalım. Dedi ki apartmana başlattım. Şunu bitireyim inşallah bir daha seneye dedi. Peki De dedik. Ben gittim geldim. Bir daha seneye o oh, apartmanı bitirdi ama içine giremedi. Yani ahirete yollandı. Onun için Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem acili bir salat-ı kabl-el fet, acili bir tövbe kabul elmezdi. Şu atta zamanlar geçer. Namazın vakti geçmesin, hemen namazını kıl, kazaya kalmasın. Tövbeye de hemen acele et, ölüm yetişmesin. Ha bugün tövbe, ha yarın tövbe derken, ansızın ölüm gelir. Ha ölümümüzü bilirsek eğer, iki taşı üst üste koymayız. Halbuki müminler için ölüm babında bu ı cemal vardır. Allah'a kavuşma vardır. Allah. Resulullah ile buluşma vardır. Salihlerle cem olma vardır. Timah katı sıdka vardır müminler için. Onun için sen hiç korkmayacaksın. Çünkü senin bir kadın la ilahe illallah, bir kadın Muhammedur Resulullah. Şimdi Şunun gel. Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem o gün çok düşünceli ve mahzun idi. Üzüntülüydü. Ümmetinin istikbalini görür ve ümmetine çok üzülürdü efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve diyor ki ümmü'l müminin Cenabı Ayşe Radıyallahu Anha vali Gece ben onu gördüm ki kıyamında ve bir sücudunda ümmeti, ümmeti diye Cenab-ı Hakk'a bizim hakkımızda, bizim mahfetimiz için bizim affım Allah Allah'a Sen de onun sünnetine riayet eyle. Necat, Hazreti Muhammed tutmakla. O sana bir kere nigâh, iltifat ile nazar ederse bu benim ümmetim derse sana kafi ve bana kafi gelecek. Ve Çünkü imanın kemali Hazreti Peygamberi her şeyinden ziyade sevmektedir. Evladından, kazandan, kesenden malından, her şeyinden ziyade sevmektedir. İmanın kemali burada. Yine kendi mübarek sözleriyle söyleyelim. Birbirini sevmedikçe müminlere hitap. Müminlere hitap. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Kur'an Kitabullah diyenlere hitap. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni her şeyinizden sevmedikçe, ziyade sevmedikçe... İmanınız kemali irmez diyor. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muazzam, Nebi-i Muhterem, Allah ininde sözü geçen zatı muhterem. Başka kimse yok. Şefaat-i da o sahip. O gün çok mahzun. Allahü Teala Habibi'nin hüzneti hamur eder mi? Hemen ile emin namusu ekberi gönderdi kendisine. İyidim müjde var bizim için. Onu söylemeden geçemeyeceğim yani bu hadisi. Cebrail geldi ve kendisine edeple emrede oldu. Habibim Muhammed'in yanına edeple var. Evet efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Azam yani bizim mezhebimiz sahibi, amelde mezhebimiz İmam-ı Azam'dır. Biz Hanefi'yiz. 40 evet. gün iyi diline, kulağını benden yana ver. 40 gün Rabze-i Mütahara'ya yani Resul-i Ekrem'in yattığı mescit. Üç mescit var kainatta. Birisi Mescid-i Haram. Kabetullah. Biri Mescid-i Nebi Medine-i Münevvere'de, bir de Mescid-i Aksa, Kudüs yani. Bugün bizim elimizde değil maalesef, efendim. Müslümanlar için bir yüz karası. İş öyle olmayacak ama neyse onları söylemeyelim sizlere. Geçelim başka Medine-i Münevvere'ye vardı İmam-ı Azam Hazretleri. 40 gün Ravza-i Şerife'nin kapısından yani Peygamber'in yattığı mescidin Cenab-ı Peygamber Trabzai-i Mutahara'nın içerisinde yatar. Mescid-i Nebi'nin içinde yatıyor. Türbesi orada. Makberesi. Ve var ki minmerimle makberim arası olan yer cennetin bahçesinden bir bahçedir diyor. İnşallah sana da nasip olur. Orada iki namaz kılmak cennatu aliyata namaz kılmak gibidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayy maneviyle haydır. Selam verdiğin vakitte selamını alır. 40 gün kapıya vardı Hazreti İmam-ı Azam. kapısına içeri girmediler. Kırkıncı günü içeri girdi, huzura gitti. Sonra kendine sordular dediler ki, Kırk gün kaldınız ya imam, içeri girmediniz huzuru saadete, kapıdan döndünüz. Dedi ki, buyurdular ki, işaret bekledim peygamberden. Sallallahu aleyhi ve sellemden. Peygamberden işaret bekledim. 40 gün bana işaret çıktı. Kabul oldum yani, kabul edildim huzura dedi. Edep lazımdır. Onun için sakın terki edepten gü'ü mahbubu hudadır bu. Şair Nabi'nin gayet de güzel bir kasidesi vardır o devrin paşasına. Beraber gitmişler de Medine-i Münevvara'ya beraber yolda. Paşa ayaklarını uzatmış Medine'ye doğru. Hazreti Nabi de bu kasideyi okumuş kendisine. Sakın terki edepten gü'ü mahbubu hudadır bu. Hemen paşa ayaklarını toplamış. Medine'ye vardıkları vakitte Araplar Türkçe bilmediği halde minallerden bu kasideyi okumuşlar Türkçe olarak. Sonra sormuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam bize bu kasideyi talim etti demişler. müezzinleri yani. Onun için edep lazımdır. Cibril dahi, Cebrail aleyhisselam dahi, Mikail de İsrafil de Ezrail de aleyhimüsselam Resul-i Ekrem'in yanına edeple gelirler. Edepsiz kimse hiçbir yere giremez. Ne huzurullah'a, ne huzur Resul'e, ne huzur-u Evliya'ya kabul edilir. İnsana lazım olan edeptir. Edeb manası da eline, beline, diline sahip olmaktır. Eline, beline, diline sahip olmak üç kelimeden edep zahir olur. Hak tarafından, huda tarafından bir taştır. Her kula verilmez. Müminlerin edepli olması şarttır ki huzura kabul edilir. Şebr-i İslam'de huzur, huzur-u peygambereyi geldi. Hatta Kabz erbah günü bile Hazreti Peygambere şey Hazreti Peygambere gelen melekül mütecenna hak ve dört meleğe Habibinin huzuruna edep her seferinde tembih olmuyordu meleklere. ki haşa onlar günah işlemezler. Melekler onların erkekli dişiliği yoktur. Yemez, içmezler, günah işlemezler. Şevet yok onlarda. Sırf nur onlar. Öyle olduğu halde tevkit vardır Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna edep ile girmeler. Ya Cebrail edeben git, mahsuniyetini gider Habibi Muhammed'in. Şu müjde yere, tevhid vereceğim, onu söylüyorum size bunu. Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ya Resulallah nişin üzülüyorsunuz edep geldi yannet eyvam Mahsuniyetinizin sebebi nedir, hüzününüzü? Biliyorsun ya Cebrail, hüzünün ne olduğunu söyledim size daima. Diyor ki Hz. Amin'e biz ona olmuş Hz. Amin'e diyor ki radıyallahu anh'a validemiz, yani Resul-i Ekrem'in annesi. Bizim annemiz yani. Babası Hazreti Abdullah Aleyhisselam sersem herif. Peygamberin anası var ise imanının güçlü. Sen kendi imanına bak evveler. Ali İbrahim kimdir? Ali İbrahim Ali İbrahim kim? Selamatü küsnü her gün. İbrahim peygamberden Cenab-ı peygambere gelince kadar peygamberimizin dedeleridir. Ali İbrahim. İsmailli bir dahil olmak şartıyla sen olur. Sakın öyle şeyle uğraşmayın. Peygamberin amacası imanlı bitti, imans bitti. Sonra adamın fikirleri ve kelamı insanın suyu hatimesine sebep olur. Yani imansız çenek almasına sebep olur. Kendini düşün. Kendine mezar hazırlığa kalkma. Seni bir, bir delik bula sokarlar. Kendini mezarı hazırla sen. Akıllı ol. Kafayı işlet, taksiyi. Kendini mezara hazırla. Kendine mezar hazırlama. Bir delik bulurlar, bir çukur, kimse meydanda kalmaz. Bir yere koyarlar adamı. Hazırlan kabre. Azık isterler kabre. Karanlık dururası. Nur isterler. Nur tevhiddir. La ilahe Allah. illallah'tır. Bunu isterler. Muhabbeti Muhammediye isterler. Kim Resul-i Ekrem'e selam, selam okudu? Arayı iyi yaptı, o kurtuldu. Necata girdi. Söylüyoruz hep, anlatıyoruz. Dilimde tüy bitti ve ölünceye kadar söyleyeceğim. Ya Resulallah üzüldün, üzülme, üzülme ya Resulallah. Senin Allah ümmetine beş şey verdi ki ve senin hürmetine diğer ümmetlere bu verilmedi. İyi dinle bakalım şimdi. Senin ümmetine Allah beş şey hediye etti. Diğer ümmetlere bu beş şey verilmedi. Birisi, dünyada onların, dikkatliyorum, dünyada onların günahını meydana koymadığım, gizlediğim gibi ahirette de onların günahlarını sert edeceğim ve affedeceğim. Üzülmesin Habibi Muhammed. Ümmetinin günahlarına üzülüyor? Efendim ne demek bu? Ya beni İsrail'de böyleydi. Bir adam günah işledi mi onun günahı onunla yazılır. Bu adam zina etti diye kapısın üzerine yazılırdı. Ya yaptı diye. Biz de birçok günahlar işleriz. Allah Setteala'yı uyup Allah örter bizim günahlarımızı. Şimdi diyor ki sen peygambere Hak selam ediyor. Söyle Habibim üzülmesin. Dünyada onun ümmetinin günahlarını gizlediğim gibi kıyamette gizleyeceğim. Enbiya yanında, Evreya yanında diğer ümmetler yanında onların günahını ortaya koymayacağım. Üzülecek mi Habibim hala ümmeti hakkında? Tövbelerini de tövbelerini de gargara, gargara'ya kadar yani, gargara'ya kadar kabul edeceğim tövbelerini. Yani gırtlak başladı çekmeye gırtlak Düşüyor, aklına geldi yaptıkları, nadim oldu. Estağfurullah, yarabb dedi. Allah'a döndü. Kabul edeceğim diyor. Üzülecek mi de? İşte anlattım ya. Diyor ki, Resul-i annesi, validesi, Hazreti Amine radıyallahu anh, validemiz, diyor ki benden, Rabbim sen mevhud bahsında ama bugün bir tane söyleyeceğim. Muhammed'imi doğduğum vakitte hemen secdeye kapandı. Allah! Ve küçücük o nur dudakları Göbeği kesilmişti, sünnetliydi. Gözleri sürmeliydi. Başka kadınlar gibi doğum ağrısı, sancısı görmedim. Başka ehval görmedim ben. Mübarek budakları oynuyordu, bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Aldım ne diyor? Ümmetim, ümmetim diyordu. Allah Allah. Bütün ömrü boyunca da, yaşadığı müddetçe de, gece namazlarında, teheccüdde ki ona farz idi, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Aşıklara da sünnettir ama vacip hükmündedir. Teheccüd namazı. Bir adam ben aşıkıyım diye de teheccüde kalkmıyorsa adımda işi yoktur. Teheccüd namazı var. İki on iki lekete kadar. Kaza namazın varsa kalkar, kaza akılarsın. Teheccüdlerine kayın olur. Sakın kaza namazı bırakma. Kalbim temiz diye ortaya çıkma. Kalbini Allah temizlesin. Allah. Hak senin kalbinin kalbin temiz olduğunu söylesin. Sen rivayet be kendinden. Temizlemeye çalış kalbini. Sürt çıkar avyarı dinden ta tecelli ide hak, padişah konma saraya hane mamur olmadan. Kalp tatir olmayınca oraya tecelliyat ilahi olmaz. Nasıl ki sultanı Sultan kötü eve sokmazlar, kirli yere koymazlar. Değiş-i cumhur, sultanı, padişah kralı ki o bizim cinsimizdendir. Tatir Allah'ın sevmediği sıfatları da söyleyebilir geçelim? Ezberleyemezsinler ki mazıyanıyor. Ucu, kibir, riya, gadat, haset, mal sevme, makama tapma. Bunlar büyük günahlardandır. Kalbin hastalıkları bunlar. Allah'a indi en büyük günah da Allah'a şirk koşmaktır. Ondan büyük günah yoktur. Allah dilerse şirkten gayrı günahları affeder. Öyle söylüyor kitab Kerim'in birçok yerlerinde. Yine Cenab-ı Peygamber'in vefat esnasında Hayder-i Kerrar, Saki-i Kefser, Fatih-i Haydar i kerrar saki i kefser fatih i hayder Zevci fatımat Zehri, varisi Ulu Nebi olan Ali Kerâmallâhu ve ben ordaydım diyor. resûl Ekrem'in mübarek şeylerin ruh çıktı diyor. Çıktan sonra son kelamış oldu diyor. ''Sümmü refîkul âlâ, sümmü refîkul âlâ, âlâ'' dedi ve ruh çıktı diyor. Sonra gelen dudakları oynadı, hemen koştum, ne söylüyor diyor, kulak verdim, ümmetim, ümmetim diyordu. <gülüyor> Ve bu alemde öyle olduğu gibi yani kıyamet gününde herkesin ne olduğu meydana çıktığı günde de arşı gidecek ve bizleri kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Allah da zaten Kur'an-ı Kerim'in ona vaat etmiştir. Habib-i Muhammed seni razı kılıncaya kadar istediğin sana vereceğim demiştur ümmetini. Bitti o kadar. Allah sözüm dönmez. Ya Resulallah senin ümmetten bir kimse bir kere ki ömründe La İlahe Allah Muhammed derse Ebedin narda kalmayacak. Niye üzülüyorsun? Daha üzüntün ne? Sana gene bir hücre vereyim Habiballah Allah. buyurdu ki hiçbir peygambere vermedim bunu. Hiç peygamberin ümmetine. Hayatta olanların duası ile ölülerin azabı kaldırılacak. Ölenlerin azabı kaldırılacak. Bize verilmiş bu. Başkalarına yok. Mesela bunu söylemenin geçmeyeceğiz. Yetmiş bin tevhid okuyan kimse iyi bakın bakayım şimdi. Yetmiş bin kelebe-i tevhid okuyan kimse, yetmiş bin defa la ilahe illallah diyen kimse. Her la ilahe illallah da Muhammedur Resulullah düşünülecek. Yüzde bir defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek ishar edilecek. Bir sefer olmaz. Günde beş yüz bin, bin beş yüz, üç yüz çekerek yetmiş bin tevhili bir adam çekerse eğer kendisini azattan kurtarır. Herhalde kimseye de bunu bağışlarsa, o da azaptan kurtulur. Allah emanet etsin, geçen sene Ramazan'da Kadir'den sonra bir gün sonra vefat etti. Peygamber İsmail Hakkı Bey vardı. Adalet Şirketi'nde belki içinizde tanıyanınız da vardır. Ben bunu ders esnasında söylemiştim. Bu Hazret yapmış bunu. Yetmiş bin defa tevhid etmiş ve babasının ruhuna bağışlamış. Gel dedi ki, babam öyleli otuz ve sen oldu hocam Efendi dedi. Birçok şeyhlerden, mürşitlerden, hocalardan dinledim bunu. Yapmak nasip olmadı. Fakat senin sözüne yaptım bu işi ben dedi. 35 senedir babamı görmüyorum. Tevhid bitti. O akşam babam geldi. İsmail, gönderdiğine hediyeleri aldım. Allah senden razı olsun dedi. Onun için yapılmış bir şey değil. Evvela kendi kendini kurtarmak için. 70 bin tevhiyeden mutlaka. Hatta Molla Hüsrev Hazretleri ve Mühtü Hazretleri bunlar vasiyet namelerine koymuşlar ki vefatından sonra kendilerine 70 bin tevhid çekile. Gene bir kısa anlatacağım. Sonra geçeceğim. İbni Arabi Hazretleri, Muhittin İbn Arabi Hazretleri büyük velilerden, İslam'ın önde gelenlerinden aleyhinde olan çok adam vardır. Efendim aleyhinde olur mu? Böyle? Olur. Peygamberin aleyhinde de var ya. Hatta Musa Peygamber Hazreti Allah'a demiş ki Ya Rabbi benim demiş kullar aleyhimde konuşuyorlar demiş. Musa peygamber, Musa kelimullah. Kulların dili benden kes demiş. Benim aleyhimde konuşmasınlar deyince Hakkı buyurmuş ki Ya Musa sen onların cinsindensin peygambersin ama ben onların hâlekayım benim de aleyhimde konuşuyorlar demiş. Nalim ya hemen aleyhe geçiyoruz. Aleyhe rıza, rıza göstermiyoruz. Hasta olduk mu hemen aleyhine geçiyoruz. Kullara şikayet bırakıyoruz Allah'ı. de birçok düşmanları vardır fakat Büyük keramata malik bir zat-ı muhteremdir. Vakıtlar şey olsun, siz de Ama hadi söyleyeceğim, bir, bir tanesini söyleyeceğim. Söylemeden geçmeyeceğim. Bir gün komşusu varmış bunun aleyhinde. Tabi bu esrara vakıf olmayan insan bilmediğinin düşmanıdır birader. Bir daha söylüyorum umuyor olarak. insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Öğren bil, sonra düşman ol. Fuzuli düşmanlığa lüzum yok. Efendinin aleyhliymiş şu adam. Efendim deresine erenmiş, bilmiyorum. Bir gün hasta olmuş kendisi, Hazreti Şeyh gelmiş bunun kapısını çalmış. Kadın kapıyı açmış, ne istiyorsunuz demiş. De ki mutin geldi, kendisiniz yaratacak müsaadesi var mı demiş. Kadın biliyor şeyhi sevmediğini. Fakat gitti söyledi gene, dedi böyle bir şey Muhtin efendi gelmiş, seni yaratmak istiyor. Onun burada işi yok demiş. Onun işi kilise demiş, kilise o demiş. Kadın da kocasını aldığı gibi emaneti yerine vermiş böylece. Peki komşum beni kötü yere göndermez demiş. Gideyim kiliseye madem ki öyle söyledi. Gitmiş kiliseye oturmuş. Hristiyanlar ibadetleler O da oturmuş. Hazır başında Taci, Şeyh-i İstar'ı, i İslam'ı oturmuş orada. Papaz anlatıyor şimdi. Hristiyanlık da, çok dikkat dikkat etmeniz lazım buralara, konuştuklarınız üzere. Hristiyanlıkta itiraz yoktur. Neden diye sorulmaz. İslam'da neden diye sorulur, illeti sorulur. Hakkısın farzı dörtlenmiş neden, illeti nedir soracaksın. Bunu söyleyen zaten de sana bunu izah edecek vazifesi. Boynun borcu yani alim. Gizli kabaklı bir şey yok. Onun için Hristiyanlar mesela 1-3-3-1'dir üç, üç, derler. Peki en yani tesis ederler allah Teala Hazretlerini. E papaz efendi bu ne demek derince sorulmaz o. Bitti o kadar kesin. Ya kabul edersin ya kabul etmesin bitti o kadar. Bu şekilde. Hatta bir çok alim bir adam vardı profesörlerden. Kendisine dedim ki ya sen dedim bu ilimle bu kabayla kesiye nasıl giriyorsun dedim Hristiyan kendisi. Dedi ki bana, közü efendi, biz şapkayı çıkarırız dedi, şapkayla beraber akıl da bırakırız, dışarıda öyle işe gireriz dedi, dedi. Bizim dinimiz âli din, Allah dini. Öğreneceksin, soracaksın, yapacaksın. Bizde kalbin imanı bile sahip değildir diyenler vardır. Tahkikli iman ister bizde. Ama biz aramıyoruz dinimizi, biz dinimizi öğrenemedik. Güceli bilemedik biz, güceli bulamadık. Ya sorulan yanlış bir yere sorduk. Doktor zannettiğimiz beyaz gömleki bir adama sorduk hastalığımızı. Halbuki o doktor değilmiş. O kıyafete girilmiş yani. Ne demek istediğimi anada bildim mi acaba? Şimdi anadırken demiş ki Hazreti şey Papaz'a, hayır demiş İsa Efendimiz öyle demiş. Der demez, Papaz şaşırmış. Öyle demiş. Hayır öyle demiş. İsa Efendimiz dedi, benden sonra Ahmet Peygamber gelecek dedi müjdeledi. Hayır demiş, İsa'dan sonra Peygamber gelmez. Gelecek Demiş ki Hazreti şey, so, şey demiş, sor demiş İsa peygamber'e. Resim varıyız kiliselerde. Çok fazla, demiş ki, konuşmaz ki resim demiş. Sen konuş, soracak, şey, konuşacak o demiş, sor. Ya İsa, senden sonra peygamber gelecek mi? Hazreti Muhammed gelecek. Allah! 124 bin enbiya gönderildiye Hazreti Muhammed'in gelmesini Allah! müjdelemek üzere. Ben de onlardan birisiyim. Tebşir etti imadullah. Benden sonra Ahmet peygamber gelecek diye. O da saçırmış, resim konuşmuş. Onun üzerine hepsi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in adli kulakası diyerek imanı ishal etmişler ki bu kavl-i Hazreti şey ölde, bunun arkadan kestiden çıkmışlar gidiyorlar camiye doğru. Komşunun kapısından geçerken Hazreti demiş ki komşunun beni kötü bir yere göndermedi demiş. Bunların hidayetiyle bir varmış demiş. Onun için gönderdiğimiz soruya demiş. O da bunlar. Pişkinler böyledir. Çiğler kavga çıkarır. Kamerbah kavga çıkarır. Pişkinler Hemen kızmazlar. Hatta sahabeden biri Resul-i Ekrem'e buyurmuş ki ya Resulallah bana vasiyet buyurmuş. Afsini ya Resulallah la tavdat buyurmuşlar. Gadaplanma demiş. Şuhuletle al sözü. Gadapladığın vakitte anlayamazsın. Hayr-i şerri ayıramazsın. Gadapla kalgan zarara oturur. Diyorlar. Üç defa sormuş sahabe. Üç defa peygamber la tavdat buyurmuşlar. Gadaplanma demiş. Geçiyorum. Diyor ki İbn-i Hazretleri ben bir kabristan'a gittim diyor. Baktım baktım diyor kabristan'ın içerisinde kabire Katıra akıyordu. Katına. Efendim kabir azabı haktır. Ve gerçektir. Yakın bir zamanda bu amel, kabir denilen şey amel çukurudur. Amel sandığıdır. Yakında bizi buraya koyacaklar. Amelimizle baş başa gençliğine, padişahlığına, emirliğine, hifiye güvenme. Bu böyle olacak. Bunun münkirte yoktur kainatta. Biri kalkıp da diyemez ki hayır bizi kabire koymazlar diyemez. Katına akıyor. Kabirler, resul Ekrem'in söylediği söyleyeyim ben size. El-kabri hufetun minhüferin niran, kabir ye cehennet, ce cehennem çukurlarından bir çukurdur, ye cennet bahçelerinden bir bahçedir. Üçüncüsü olmaz bunu. Akıyor şey, Katar'ın akıyor, Kabir ki bulunan insan azapta. Hazreti Şeyh bunu görmüş gözüyle. Şimdi yine bir şey söyleyeyim, bir sır haber vereyim. Keramatın iktidası kabre vakıf olmaktır. İnsan Allah-u Teala kimseye keramet verdi mi? Kerama doğrulukla verilir. Doğrulukla, dürüstlükle verilir. İstikametle verilir. Mustakim olan bizzatı Allah keramet verirse ilk verdiği, ilk keşif kabirleri keşfeder. Hangi kabirde azap var, hangisinde nimet vardı, görür olmalı o. da son derecesi keşfi kulüptür. Kalpleri oku, Kalpleri oku. Yani kalp bir orman gibidir, Allah bir aslan gibi koşup kalpte dolaşabilir. Şeye bunu çok görme. Kabir azab içerisinde görüyor. Bir de delik adını. Kabirin baş tarafında genç bir çocuk. Düşmanına dahi merhametle davranacaksın, Adil davranacaksın. Sakın zulme sapma. Allah zalimleri sevmez. Allah zalimlere zahir değildir. Merhametli ol. Çünkü Allah'ın Rahman ve Rahim esmasının tecelliyatı Hz. Muhammed'e zahir olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem'de ne diyor? Ve ma erselnake illa Rahmetelil alemin diyor. Hadis-i Muhammed seni alemlere rahmet olarak gönderdi diyor Hazreti Allah. Hazreti. Merhametli ol, şefkatli ol. Küçüklere şefkatli, büyüklere merhametli. Ağaç dik, çiçek dik. Diktiğin ağacın her bir yapra senin için Allah'a istiğfar edecektir. Yaşadığın mülteyse. Sadakayı cariyedir. Bu delikanlı da ağlıyor. On sekre bir delikanlı. Ben bunu görünce diyor, merhamete geldim. Yetmiş bin tevhid okumuş idim. Hazreti Muhammed'e bir söylüyor. Yetmiş bin kelime teyit okumuştum, bağışlamamıştım diyor. Oğlum senin kimin bu demiş, annem demiş çocuk. Öyle deyince diyor, o ağlıyor, annesi azapta. Ben bu 70 bin TV'de okumuştum, bağışlamamıştım. Hemen bağışladım. Dehal diyor, kabir azaptan nimete döndü. Yani cehennem çukuruydu, cennet, cennet bahçesinden bir bahçesi. Olunca diyor, çocuk gülmeye başladı diyor. Meğerse çocuk da erbab-ı O da kabiri görüyor yani. He, anlaşılıyor ki işte, yani kabirde azapta da olsa insan yetmiş bir tevhid okuduğu vakitte mutlaka azap, rahmete, tah tahviye, tevdil olacaktır. Hadi bir kısa da anlatayım, siz dersi nihayet İbrahim Vüvasiti Hazretleri diyor ki, ben Arafat'taydım, yedi tane taş aldım. Burada bir şey tembih edeceğim, bunlara yakmayın dediklerimi. Yedi tane taş aldım, eşhedü en la ilahe illallah... E veşhedü enne Muhammedun abduhu ve dedim. Taşlara dedim ki şahit olun. Allahü Teala'nın ben vahdaniyetine şahit ettim. Resul-i Kerim'in nübetine tasdik ettim ve şahit ettim dedim ve ara taşları baktım diyor. Camiye girerken geldiğin yolun aksi yoldan git gideceyin ya. Allah'a kasem ederim ki abdestli bastığınız taşlar size Yevm-i Kıyamet'te şahit olacaktır. Ya Rabbi üzerime abdesti olarak seni tevhid ederek caniye gittiği şey olacaklardır. Efendim taş konuşur mu? Konuşur öğrenmez. Bırak bu kafayı. Her şey konuşuyor şimdi. Görmüyor musun el izleriyle? El izleri konuşuyor. Bu adamın katilleri buluyorlar ya. Bunu insanlar yapıyor. O insanlara halk eden semavatı direksiz, kafir-i Allah a. niye Allah'a. Neye kadir deyince? yollardan gidiniz. Ve camiden sonra Allah'a zikrediniz. Şimdi Cenab-ı Hak diyor, Cuma'da, sure Ramaz'dan sonra Hakk'ı zikredin diyor. Zikrullah ile Kötü yerlere gitmeyin. Attım taşlara, o gece bir rüya gördüm. Rüyamda diyor, kıyamet kopmuş. Beni nara götürdüler diyor. Fakat diyor, o yedi taş diyor, okuduğum yedi taş, yedi cehennemin kapısına kapak oldu diyor. Dediler ki diyor, ya Rabbi, seni bu tevhid etti, Hadi Muhammed i Muhammed'i tasdik etti. Hak Teala buyurdu ki diyor, taşlar, taşlar benim vahdanetime şahadelerin şahad edilince, ben Allah'ı unutulmuyor, ben de şahidim dedi, götürün cennete dedi diyor. Cennete gittiğim vakitte cennetin kapısı kapalıydı. Emredildi ki La ilahe illallah muan resulullah de. Cennetin iftahı odur. O vakitte La ilahe illallah muan resulullah de. Cennetin kapıları açıldı diyor. Uyandım ki Arafat'tayım diyor. Rüya sadık. Bir deliullah yarış. İbrahim vasıdaki kadisesi var. Sizin için bunlardan ibret alacak çok kısa, kısa anlattım. Çok konuşmakta değil. Bunlardan ibret almak ve bunları ihlas ile bazıları yaparsan birkaç an bize katil gelecektir. Hele tevhid o duro arşın kürşün direği Allah'ın sevgili ismi o. İmanımızın alameti Resul Ekrem'in taraf ilah şahadeti. Ya Rabbi bizi tevekkül ayırma. Ay Ruhlarımızı ruh Muhammed'ine aşina ile. Necahi zatları ile bizin aramızdan azat dahil cennet eyle. Allahu yüdersen. Şeyler